Hasan Ersel'le ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Çin Başbakanı'nın ziyareti münasebetiyle biraz Çin-Türkiye ilişkilerini... ...gözden geçirmekte yarar var. Çin'in bu sırada parasının değerlenmesi için zorlanması vesaire... ...çok gündemde olan şeyler... Ee, ...ve bir de tabii silah ve enerji alanında yapılan yatırımlar gibi belli olmayan konular da var. Hepsi üzerinde birazcık konuşabiliriz belki... Ama tabii bu e, konuların önemli bir kısmı senin e, uzmanlık alanına giriyor. Çin-Türkiye arasındaki ilişkiler uluslararası ilişki, e, ilişkiler bağımında ne oluyor gibi. E, mesela Sincan olayları sonrasındaki evet. e, şey gibi. E, ben evet. iktisada e, bir de fırsat kalırsa meraklı olduğum için bu silah işine e, değinmek istiyorum. Evet. E, <gülüyor> şimdi e, İki tane ayrı olay var. Fakat Türkiye açısından bakacağız ikisine de. Bir tanesi e, Türkiye'nin e, Çin olan ticareti filan yani o doğal olarak böyle. Bir de Çin'in e, dünyada ki şu anda e, bir rahatsızlık doğuran konumun nedir yani ne oluyor da Çine e, ya böyle yapma diyorlar. E, ona. Önce bakalım, sonra onun ışığında kalanlarını anlıyoruz e, diye söylüyorum. Şimdi Çin'in e, e, rejimi e, bizlerikten farklı. Yani iktisadi rejimi farklı bir ülke. E, bu farklılık da enteresan bir farklılık. Yani Çin içine kapalı olsaydı, yani farklı olsa hiçbir zararı olmazdı. Ne yapsa yapsın. Bir zamanlar mesela Arnavutluk çok içine kapalıktı ve hiç kimse de farkında bile değildi e, dünyada böyle bir yer olduğunu. Yani eski dönemi söylüyorum şimdi değil. E, ama Çin e, dünyada çok da ticaret yapan yani dünyanın kalanıyla ilişkiler içinde olan bir ülke. E, yani belki Çin'in e, bu dünyada e, iç içe olması... Birçok Avrupa ülkesi, Hollanda filan gibi değil. Ee, belki çok tek boyut yani mal alıyor, mal satıyor filan ama e, büyük ölçüde yapıyor bunu ve dünyanın her tarafıyla belli bir ilişki içine giriyor. Şimdi bu ilişkiyi nasıl yürütüyor? Orası ilginç. Çünkü Çinlerin e, yeni bir şey yaptıkları yok. Eskiden bizim yaptığımızı yapıyorlar. Çinler ee, ödemeler dengesinin cari işlemlerini e, serbest tutuyorlar yani işte ihracat yapılıyor ithalat yapılıyor i̇şte hizmet satılıyor alınıyor onların sonunda bir cari işlemler açığı ya da fazlası doğuyor bizim de bu 1990'a kadar böyleydi Yani daha önce ikisi de kapalıydı bizde fakat 80'ler boyu bizim de işte bu hareketlerde giderek bu serbestleşme denilen şeyde bırakıldığı yasaklar kaldırıldı isteyen istediği suç olmamak kaydıyla mal alıyor, satıyor filan. Yani onlar da çok az işte, bilmem silah, uyuşturucu falan gibi şeyler. Şimdi Çin'de bu kısmı kabaca böyle. Yani ufak tefek her ülkede farklılık olur onun için diyorum hani böyle. Fakat ödemeler dengesinin bir de e, finans hesabı var. Bütün bu olup bitenlerin sonucu nasıl karşılanıyor? Şimdi biz 1990'da bu e, sermaye hareketlerini serbest bıraktık. Can isteyen Türkiye'ye gelir, Türklerden isteyenler de alır parasını yurt dışına gider, istediği yere yatırım yapar dedik. Çinler bunu yapmadı. Bunu çok sıkı tutmaya çalışıyorlar. Tutuyorlar diyemeyeceğim çünkü zor bir iş bunu tutmak. Fakat dünyanın kalan or oranla çok sıkı tutuyorlar. Dolayısıyla Çin bu serbestleşme sürecinin ortasında bir yerde... Çakılıp kalmadı, kendisi karar verdi. Buradan kımıldamayacağım diye. Yani ileri gidebilir miydi, gidemez miydi ayrı bir konu. Şimdi birçok kimseye göre, ya Çin devam etmeliydi, işte serbestleştirmeliydi falan filan deniyor. Ama Çinler ve bir bir kısım hissaçılar da diyor ki, bakın bu serbestleştirmeyi zamanından önce hazırlıksız yapanlar hep başları derde girdi. Bir örnek Türkiye'dir hep verilen örnek. Yani yapması iyi olurdu fakat erken yaptı diye. Aslında bu konu ilginçtir. Yani Türkiye'de mesela o zaman serbestleşmeden yana olanlar Merkez Bankası üst yönetiminde oluşturuyordu. Ben de dahil. Ama serbestleştirme kararına karşı çıkanlar da onlardı. Kurum olarak karşı çıkıyordu Merkez Bankası. Yapılmasın diye değil, zamanı değil diye. Daha beklememiz, daha iyi iç reformları tamamlamamız lazım. Aksi halde zararlı olur diye düşünüyorum. Tabii şimdi bundan olaylar olup bildikten sonra herkes kendini haklı görür ama yani o önemli değil. Önemli olan demek ki bu konuda birden fazla görüş var. Mühim olan o. Çin burada kaldı. Sonra peki bu durumda da bir Çin parasının yabancı paralar karşısındaki değeri söz konusu. Çünkü hepsini serbest bırakınca ne olacağı belli, piyasada belirlenir. Başka türlü olmaz çünkü şey bir ülkenin parası mali piyasada belirlenir, ee, başka yerde belirlenmez. Serbest bırakınca da o piyasada belirlenir, bu Türkiye'nin geldiği nokta. Şimdi Çin bunu yarıda tuttuğu için başka bir kur rejimini de benimseme şansına sahip. Şimdi o da tuttu kendi parasını dolara endeksledi. Şimdi dolara bağlayınca parasını şöyle garip bir şey oldu. Doların değeri düştü. Şimdi şu ara olduğum düşünelim. Çin parasının değeri düşüyor. Dolar'a bağlı ya. Evet. <gülüyor> Ama şimdi bundan dolayı ne oluyor? Ee, mesela Amerika parasının değeri düştüğü için Çin'den daha az ithalat yapmak e, durumda kalmıyor. Yani e, Çin malları pahalanmıyor. Eskiden ne kadar ithalat yapıyorsa onu yapıyor. Eskiden ne kadar satıyorsa o kadar satıyor. Fakat Türkiye'yi düşünün. Tür Türkiye şimdi Amerika'ya ihracat yaptığını hayal edelim. Yapamıyoruz ama yaptığımızı hayal edelim. E, Türk lirası değerleniyor bu süreçte. reel olarak Amerikan doları karşısında. E, Çin parası değerlenmiyor. E, benzer mallar sattığımızı düşünelim. Bu durumda Türkiye'ye ihracat yapamaz duruma düşüyor. Sırf Çin'in bu kur rejimi yüzünden. Şimdi e, bu olay kimi vuruyor? işte Amerika ile Çin'in arasındaki ticarette Çin'de yine büyük bir fark var birazdan rakamlarını vereceğim Türkiye ile olan da var fakat dünyanın kalanıyla baktığınız zaman Çin'in verdiği dış ticaret fazlası Amerika ile verdiğinden daha az çünkü Çin Japonya karşısında şey veriyor açık veriyor Ortadoğu ülkeleri karşısında açık veriyor çok normal bir nedenle Çünkü petrol almak zorunda yani çok petrol almak zorunda o kadar ihracat yapmıyor. Böyle bir, bir şey var. Peki Çin bu kendi parasının değerini e, düşük tutmakla ne yapıyor? E, ne bileyim Çin halkının tüketim için yani gidip de ben de işte ya bir, e, bir maler cd'si alayım diyen çok Çinli olabilir kültürleri müsait ama fiyatı çok pahalı geliyor almıyorlar. Yani ithal mallarına talep olmuyor. Yani yasaklamasına da gerek yok çünkü pahalı geliyor insanlara. Ee, Çin malları da e, e, ucuz oluyor. Peki bunu yaptığı zaman e, önemli olan içte ne oluyor diye baktığınız zaman sizin e, e, halkımızın <gülüyor> tüketeceği mallar, e, tüketebileceği mallar sınırlı kaldığı için e, daha yüksek tasarruf sağlıyor Çin. Çin'in acayip bir tasarruf oranı var yüzde 45 yani acayip yani herkes acaba istatistiklerde bir hata mı var dişiyor istatistiklerde <gülüyor> hata olması normal olur ama Çinlerin böyle sistematik olarak yani yüzde 25-45 göstereceklerini kırk 45 diyse tamam, hani de otuz 38'dir her halükarda çok yüksek bir şey e, buna niye ihtiyacı var Çin'in işte orada bir başka o faktör günümüne giriyor Çin'in aşağı yukarı her sene 20 milyon kişiye sanayide iş bulması lazım. 20 milyon kişi. Bu Avrupa'da kaç ülke? Bir İskandinavya'yı düşünelim. Toplamından evet, çok, fazla. He, İki bütün katı. İskandinav ülkelerinden fazla tabii. Fazla. Şimdi bu büyük bir şey. Onun için de yatırım yapmak zorunda. Yani bu demografi orada işleri... Hani bizim memleket de epeyce bozuyor. Birçok kimse kabul etmiyor ama... Orada çok daha ciddi bir sorun nitekim... Yani, Bırak kamplar da meydandı. Evet, yani zaten şeylerde muazzam intihar oranlarının bulunduğu ve tamamen yani insanlık değil görünmemiş şartlarda yaşatıldı yaşatıldığı da biliniyor Çin'i. Yani ben tabii böyle Çin'i bilen biri olarak konuşmam söz konusu değil ama ben oraya gittim yani bir, epeyce de bir dolaştım Çinde. E, hakikaten. Türkiye'de o şartları e, birilerine zorlayabilirsiniz geçici bir süre için ama çok hadise çıkar orada. Yani o, o şartları kabul etmez insanlar. Hele sürekli çalışma ortamı olarak. Hatta şey de var yani Çin'in güneyi biraz daha iyi ya oradakiler mesela Şangaya'dakilere e, sardalya konservası diyorlarmış. Hı. O kadar küçük yerlerde ve o kadar işte mesela bir apartman düşünün apartmandan bahsediyorum yani gece konudu falan değil de apartman düşünün. Bir katta inmem, kaç tane daire var ama bir tane tuvalet var. Herkes onu kullanıyor. Evet ve 18 yani saat bu... falan çalışılıyor. Ve Aha. aylarca hiç yemeğe izin verilmeden sadece yemek arası teneffüs falan böyle bir şey söz konusu olmadan bırakın spor yapmayı falan. Yani cehennem şartlarında günde 18 saat ve aylarca bazen 35 gün hiç çıkmadan falan çalıştıkları oluyormuş mesela. Evet. Şimdi bunun tabi bazı yansımaları var. Çin otoriter bir rejim şöyle böyle ama e, yani kabaca kendi yetkililerinde şeylerinde haftada elli bin e, kadar gösteri olurmuş nümayet sokaklar. Evet, yani de silahlı de, demiyorum o anlamda değil de yani bir şeye itiraz ediliyor. Sokağa çıkarak itiraz ediliyor. Tabi ülkede büyük diyeceksin ama yani bu elli binden de muhtemelen fazladır. Yapamayanlar da filan var. O Çin hükümetinin sorunu bunu çözmektir. Yani bu e, otoriteyle falan bir ilgisi yok. Bu çünkü sonuçta böyle bir düzende bir şeyleri değiştirmesi lazım. Şimdi böyle bakınca <gülüyor> Çinliler birdenbire paralarının değerinin yükselmesiyle gelecek şok ki ihracatları düşecek, e, içeride tüketim yükselecek, yatırım imkanlarının üzerinde bu etki edecek. Bundan korkuyorlar. Şimdi bir iktisatçı bu işe ciddi olarak Bakan iktisatçılar da Çinlilere hak veriyor. Yani bu korkmakta haklılar. Ama diyorlar Çin'in bu defa dünya ile olan ilişkilerini de böyle sürdürmeye devam etmesi mümkün değil. Dolayısıyla ayarlama yapmadım bir deci. Herkes bir tedbir alacak. Yani Çin bu durumda böyle gidiyorsa bu benim aleminse demin gösterdim Türkiye'nin nasıl aleyhine olabileceğini, Brezilya'nın aleyhine olur, Herkesin olur. Herkes tedbir almak kalktığı zaman da bu hiç kimsenin işine yaramayan bir dünyada probleme gidebilir. Şimdi Çinlerin buna verdikleri cevap şöyle, garip bir cevap. Diyorlar ki, haklısınız. Bizim onu yapmamız lazım. Gerekli tedbirleri alıyoruz yapacağız. E, Amerikalılar da diyor ki yahu niye yapmıyorsunuz yani o kadar vakit geçti. Onlar da diyorlar ki bakın kardeşim siz genç bir milletsiniz 200 yıllık tarihiniz var bizim 4000 yıllık tarihimiz var. Biz biraz daha sabırlı ağır ağır gidiyoruz. Sizin sabrınız yok diyorlar. Yalnız tabii bu krizden sonra filan da hani dünyanın sabrının biraz e, zorlanmış olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi bu gerginlikin dolayısıyla çözümü o kadar kolay değil ama bir yol var. Mesela Çin birdenbire parasının diye böyle sıçrayarak değerlenmesi yerine kontrollü bir şekilde yıllara yayarak mesela %10 atıyoruz yani her yıl değerlenmesi yoluyla yavaş yavaş hem kendi iş düzenlemesini yaparak hem de dünyaya bir nevi tabii söz vermiş oluyor yani böyle yapacağım diye. Bir yola girebilir mi ya bu işi çözer mi çözmez mi filan diye bir ciddi sorun var. Şimdi bu Çin'in genel turumu. Bizim Çin'le olan ilişkilerimiz eğlenceli. Şimdi bakın bu senenin Ağustos ayı itibariyle bizim Çin'e ihracatımız 1 milyar 450 milyon dolar. Çin'den ithalatımız 10 milyar 670 milyon dolar. Yani bizim ihracatımızın ithalatımıza oranı yüzde on üç. Bizim toplam ihracatımız içinde Çin'in payı yüzde iki, toplam ithalatımız içinde Çin'in payı yüzde dokuz. Bu 2010'nun ilk sekiz ayı. Ama 2009'daki durumu söyleyeyim, pek değişmiyor. İhracatımız içindeki payı yüzde bir onda altı, ithalatımız içindeki payı yüzde dokuzmuş. Yani. İlk de yıl önceye de baktığımızda ihracatımızda yüzde bir ihracatımızda yüzde yedi on sekiz Dolayısıyla biz e, ithalatımızda yüze yedi onda sekiz biz Çin'den büyük çapta ithalat yapıyoruz ama pek de bir şey satamıyoruz pek de bir şey satamıyoruz derken yani ithalatımız oranla yani bir milyar dolarlık bir şey Çin gibi koskoca bir ülkeye sadece bir milyar dolarlık şey yapıyoruz Dolayısıyla bu dış ticaret bizim ee, ciddi hem de Amerika ile karşılaştırılmayacak derecede ciddi bir şekilde dış ticaret açığımız var ee, Çinle ee, şimdi bir laf çıktı dediler ki bu e, anlaşma imzalandı galiba sadece lafıda geçti işte bu ülkeler kendi paralarıyla ticaret yapabilecekler yani evet, dolara başvurmada. Başbakan da söyledi galiba yuanla evet, evet. ve Türk lirasıyla evet. karşılıklı. Şimdi şu hesaba bakarsak Çinler bize mal sattılar. Ee, biz onlara Türk lirası vereceğiz, öyle mi? Onlar bize tam mal alınca da biz onlara yuan vereceğiz. Bir kere bizim yeterince yuanımız yok. Yani çünkü biz Çin'e mal satıp yuan kazansaydık iyi olacaktı ama onda biri. Bizim yuvanımız yok. Biz onlara Türk lirası verelim diyeceğiz. Şimdi bu, bu durumda Çinliler bu parayı alıp ne yapacaklar? Türkiye'den daha fazla ithalat yapmak diye bir niyetler olsaydı zaten yaparlardı. Ee, biz anlaşılan şey yapamıyoruz. Çünkü yıllar boyu pek artmıyor bizim şeyimiz. Dolayısıyla ilk bakışta çok garip gözüküyor. Yani bir anlamı yok. E sonuçta yine aradaki farkı dolarla ödeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Değil mi? Evet öyle gözüküyor. Fakat işin bir, bir noktası var. Pek fazla açık söylenmeyen bir başka noktası var. Bu tabii ödemeler dengesinin cari hesabıyla olayı sınırlarsak öyle. Fakat şöyle bir şey düşünelim. Çinler Türkiye'ye yaptıkları ihracattan elde ettiği parayı geri götürmek istemiyorsunlar. İstemiyor olsunlar. Mesela de öyle tahliye alsınlar. Türkler verip alıyorlar. Bir sakınca var mı? Yani Türk bemuzatına uygun bu. Evet, dünyada i̇şte, da yaptıkları şeylerden biri de Amerika'yı Amerika. alacağına bizi alıyor. Çinler açısından şey mi manasız mı ee, hayır şöyle söyleyeyim Türkiye iktisat politikasında ciddi olduğu müddetçe bir de tabi Çinle siyasi olarak oluşmadığı müddetçe doğal yani biraz daha yüksek getirili olan ama Amerikan kağıtlarına oranla daha riskli olan bir kağıdı alabilir çünkü getirisi yüksek e, bunu da e, miktarınız işte portföy teorisini onlar da biliyor. Herkes biliyor. Ne kadar alacağına karar verir. Piş bir sakınca yok. Büyük olasılıkla Çin'ler böyle bir şey düşünüyorlar. Yani Türkiye'den e, kağıt yani ben devlet kağıdı dedim belki başka şey de alırlar ama ben e, ilk aşamada daha çok devlet kağıtlarını alamayı düşüneceklerini söylüyorum. Şimdi niye alıyorlar? E, yani bir şey kaybetmezler mi? Kaybetmezler çünkü Çin parasından bir farkı var Türk parasının convertible. Ee, ne zaman e, Çin, o Çin firması, işte Çin devlet merkez bankası kim aldıysa yani. E, gelip Türk merkez banka yani Türk sistemine geldiği zaman sonuçta merkez bankasına geldi ben bu kağıtları aldım satıyorum. Karşılığında lütfen dolarları verin deyince Türkiye veriyor. Convertible de bu demek. Dolayısıyla her zaman parasını... E, işte dolara avroya neyse bir şeye çevirebilme şansı var. Dolayısıyla emin bir yer Türkiye bu açıdan. Bu önemli bir nokta yani. Onun altını çizmek lazım. Ve niye yapmasın? Türkiye'ye mal satıyor. Bundan bir kazanç elde ediyor. Ondan sonra o kazancını da Türkiye'de e, değerlendiriyor. Bir de üstelik Türk lirası değer kazanıyor arada. Şu andaki eğilim o. Her zaman böyle olur demiyorum ama şu anda kazanıyor. Bir de ondan kazanacak. E, o zaman Çinliler için bu öyle bir anlaşmanın bir sakıncası yok. Hatta bir yararı var. Türkiye açısından ne şeyi var? E, Türkiye sadece işte Çin'den daha kolay mal almış oluyor. Bu bizim ihracatımızı arttırır mı? E, hayır. Çünkü yani ihracatımız ya Çin'e satacak malımız var mı yok mu sorusuyla başlıyor bu birinci soru. Evet. İkinci soru da e, hani yeterince ucuz bu. Türk lirası değerlenince dedim ya biraz olumsuz etki yapıyor ve Çin'de de tabii e, e, Yuan sabit olduğu için dolara karşı bu bizim oradaki e, rekabet gücümüzü yok etmese bile törpülüyor. Dolayısıyla Türkiye açısından e, Çin'den e, şeyi, e, ithalatı biraz daha kolaylaştıran Buna mukabil Türkiye'nin e, devlet kağıtlarını iç piyasada alan müşteri sayısını arttıran, bu Türkiye'de faizlerin düşmesine de katkı olabilir diye düşünebilir ama Çinlerin o kadar büyük miktarda almalarını beklemek için bir sebep yok. Gerçi ellerinde 2,5 trilyon dolarları var ama e, yani onu Türkiye'ye getirmek isteyeceklerini sanmıyorum. Ama böyle bir bir olay. Yani manasız bir olay değil. Manasız bir olay değil fakat Olayın e, arkasına iyi bakmak lazım. Bir de ondan sonra tabii zaman içerisinde eğer Çin işte parasını işte değerlenmesine izin verirse ne olur diye de bakmak lazım. Tabii buna izin veren bir anlaşma yapılması mutlaka böyle yapılacak anlamına da gelmiyor. Yine de bir şirket öbür şirkete mal sattığı zaman yok kardeşim ben dolarla e, bu işi hallederim diyebilir. Her zaman diyebilir bunu. Bu anlaşma öbür kapıyı açıyor. Olay benim görebildiğim bu. Dolayısıyla sermaye hareketleri hesaba katılmazsa çok manansız görünüyor. Fakat sermaye hareketleri hesaba katılırsa Türkiye e, menkul kıymetleri satacak yeni bir müşteri bulmuş oluyor. Parası da olan bir müşteri. Çin kendi parasının dünyada kabul gördüğü bir ülke kazanmış oluyor. Bunu prestij olarak düşün. E, öbür taraftan Çin sınırlı da olsa e, bir yeni yatırım alanı buluyor. Türkiye'de e, yatırıyor. Tabii bizim onlara satacağımız birkaç milyar dolarla iki buçuk trilyon dolarına e, abad olmaz. Ama Çin bu tür anlaşmaları daha fazla yapmak suretiyle Amerikan e, menkul kıymetlerine, Amerikan devlet tahvillerine bağlı olmaktan daha kurtulmuş olacak. Böyle bir olay. Evet, e, peki e, siyasi boyutu pek konuşulmayan şeyler de oldu tabii. Yani, e, bu Çin'in ziyareti sırasında, Çin Başbakanı'nın ziyareti sırasında yapılan anlaşmalar ve görüşmeler sırasında herhalde Sincan olaylarıyla, Sincan mı okunuyor? nasıl bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Uygur e, Türklerinin durumu falan pek konuşulmamış olsa Galiba, gerek. Yani orada bir e, e, şöyle Türkiye'den bir... E, Son zamanlarda çok yaptığımız gibi böyle biraz e, e, e, iyi düşünmemiş bir e, çıkış yapıldı. Çıkış yapılmasına bir itirazım yok. Yani onu yanlış anlaşılmasın. Çünkü o bölgede bir uzun zamandan bir eşitsizlik, bir yürüyen bir eşitsizlik, bir sıkıntı olduğu doğru. Fakat o olaylar da biraz daha karışık boyutları olan bir olaydı. Yani kim hareket etti, kim yaptı, kim başlattı falan öyle bir şey oldu ve sonra... Taraflar onu küllendirmeyi tercih ettiler. Ve bu arada çok ilginç bir şey oldu. Çin Hava Kuvvetleri'ne bağlı dört savaş uçağı Çin'den kalkıp Konya'ya geldiler. Ve evet. bir ortak manevra yapıldı. Bu enteresan bir şey. Bu Konya manevraları, Konya bu tür eğitimin yapıldığı bir merkez. Yani Konya'nın özelliği o. Konya ee, semalarında Çin uçakları. uçakları. Oldu. İşte eskiden İsrail uçakları geliyordu. Tabi bütün NATO ülkeleri geliyor da. İsrail de geliyordu. Sonra İsrail'e gelmedendi. Şimdi Çin geldi. Tabi bu bir türlü şeyde Amerika'da Avrupa'da böyle yansıdı. Yani İsrail' arayı bozup Çin'e yanaşıyor. Yani tabii bu o kadar basit bir olay değil. Ama olayda ilginç şeyler vardı. Mesela haberi yani Türkiye'den bir gazetenin verişi Çin'den Şikoi 27 uçaklarıyla MiG 29'lar geliyor dedi. Bu bana çok komik geldi çünkü Çin'deki MiG 29 yok. Olmayan bir uçağı yani Türkiye gelmek için uçak mı satın alıyorlar diye gibi ge komik geldi. Yanlış De haber. Yanlış. Yani, yani şimdi bu Türkiye'de yanlışlara bir şeye dikkat etmek lazım. Hani yanlışın amacı da yok. Bu göz göre göre yanlış. Yani herhalde biri Ruslarda ne uçak var Çin'de o var diye yazıyor herhalde. Çünkü MiG 29 geliyorum. Eğer ciddiye alırsanız tehlikeli bir boyutu var. Bizim civarımızda o taraftan mig 29a gelebilecek hava de MiG-29 kullanan ülke İran. Yani Türkiye-İran Çin manevrası diye bir şey olsa bu siyasi olarak çok büyük yansıma olan bir şey. Hoş olmayan bir şey. Ruslar gelmeyeceğini düşünüyoruz. Kalkıp niye gelsinler buraya diye. Ya da Suriye gelmeyecek diye düşündüğümüz düşünüyorum. Böyle bir şey. Tabii yok böyle bir olay. Yalnız burada enteresan bir şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri bu manevralara da 16ların görev almasına itiraz ettiğini etti veya işte yani ikaz etti. Bu teknoloji transferine girer biliyorsun. Ambargo var Amerika'da. Tinenman olaylarından bu yana Amerika Çin'e karşı teknoloji ambargosu koyuyor, şey uyguluyor. Bu yüzden de modern teknoloji, özellikle silaha yönelik teknolojiyi. Sadece silah değil, silaha yönelik teknolojiye ambarga koyuyor. Ve burada bu Amerikalıların isteği doğruysa bu haber de tabii. Belki Türkiye hiçbir zaman F-16'larla yapmayı düşünmüyordu. Ama haber böyle çıktı. Yani haberlere de inanamıyorum. Çünkü olmayan bir uçağa, hava kuvvetlerinde olmayan bir uçakla buraya geldiklerine göre belki Türkiye'de hiçbir zaman f ile bu işi yapmayı düşünmüyordu. Türk Hava Kuvvetleri F-4 Phantom'larla, şeye katıldı. Yalnız bu fantomların bu fantom 2020 denilen modernleştirilmiş biçimleriyle böyle ilginç bir olay yaşandı. Türkiye ile Çin arasında askeri teknoloji alanında bir işbirliği var. Onu da şey yapayım yeni de değil yani böyle 10 küsür yıldır var. E, ws 1 diye e, adlandırılan bir Çin füzesi. E, Türk şeyinde Türk ile ortak olarak geliştirildi ve şu, yani yeni bir isim verildi ve Türk ordusunda kullanılmaya başlandı bu şeyde. Böyle bir ortak füze geliştirme program var. Yalnız bir şey karıştırmamak lazım Çünkü füze deyince İran akla geliyor. Türkiye hiçbir zaman İran gibi böyle işte 1500 kilometrede birlerini vuralım falan diye füze yapmadı. Bu füze savunma füzesi. Menzili 150 kilometre olan bir füzede... dolayısıyla uluslararası anlaşmalar çerçevesinde her ülkenin sahip olabileceği, savunma silah olarak kabul edilen bir silahtadır. Dolayısıyla yani, yani ne İran'istanı rahatsız eder, ne Mısır rahatsız eder, e, ya da rahatsız ederse bile e, hukuka uygun bir durum var. İşte e, yani ama tabi e, yine de mesela Yine rahatsız olabilirler insanlar ama böyle bir şey bir işbirliği var ve bu işbirliğinin ürünleri de ortaya çıktı ee, şu anda bu silahlar e, ordunun e, elinde hizmete girmiş durumda yani Türkiye'de böyle bir e, Çin arasında sadece Çin dokantıları şeklinde ortaya çıkmayan böyle ilişkiler var Evet yani başbakan biraz fazla e, parlak kelimelerle çok ümit var bir konuşma yaptı bu konuda Çin e, Rus e, Türkiye ticari ilişkileri hakkında ama o kadar da önemli bir şey gibi gözükmüyor galiba galiba yani hariçten gazel okumak kolaydır biliyorsun ama yani Başbakan'ın bu son şeyinde yani o, o kadar e, onun pek gerçekçi olmayacağını o da biliyor da bu daha evvel bir e, tatsızlık bu hükümet zamanında bir ülkeler arasında bir tatsızlık olduğu için e, o tatsızlığı giderebilmek için biraz daha böyle ümitli ve iyi bir e, hava vermek e, gereği gördü ve Çin'i önemsediğini bize işte söyledi. Karşılıksız da kalmadı yanlış anlamadıysam. Yani Çin'den de gelen mesajlar evet. sıcaktı. Fakat bir şeyin altını çizeyim. Bu ziyaretin senin de vurguladığın gibi temel noktası siyasi konular değildi. Yani işte Uygur meselesi hiç konuşulmadı. Bu silah falan olaylar. Şey kanka. meselesi de hiç konuşulmadı. Tabii Nobel 2010 Nobel Barış Ödülünü kazanan muhalif Liu Xiaobo'nun durumu da. Valla bu Nobel ödülü konusunda ben bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> e, bu Nobel ödülünün kime verildiğini ben giderek çözmeye başladım. Kendi hükümetiyle veya politikacılığıyla başı derde girenlere veriliyor. Şimdi bu adam verildi. Çin'le işte muhalif hapiste de değil mi? E, evet hapiste. Evet. 11 yıl. E, peki şimdi iktisat ödülü kime verildi? Amerika'dan iki kişiye verildi. Peter Diamond ee, başkan obama tarafından e, feda razör e, ve işte borduna üye olarak teklif edildi ve senatoda Cumhuriyetçiler tarafından hukunları bilmez diye engellenmeye çalışıldı e onlar ee, bilmeyen iyi adam nobel aldı. <gülüyor> De <gülüyor> yani bir şey daha söyleyeyim. Yani ben herkesi tanımıyorum ama Peter Diamond önemli bir isatçıydı. Hani alması da şaşılacak bir değil. Aa süpriz hiçbir şey bilmeyen adam ama bellerde hiç kimse demedi. Fakat Amer Amerika'da Cumhuriyetçi senatörün gerekçesi müthiş. Yani bu adamın bilgisi buna yetmez gibi. Bir senatör de bir bilim adamının ne kadar bildiğini biliyor öyle yani evet, bir şey. Yani çok... ona da Nobel verdiler. Dolayısıyla şimdi Nobel almak istiyorsan bizim emekliler tek olmuyor bizde çünkü herkesin siyasi iktidarlarla arası bozuktur yani bu değil hepsinden. O kadar çok ki yani Nobel ödülünü tonla vermeleri lazım. <gülüyor> evet peki çok teşekkürler. <gülüyor> ben de teşekkür Hasan. ederim. Hasan Ersel ekonomi notları.